Derken Zekeriya, ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti.